Ya mennam ya kerim ya gaffar ya rahim ya rahman. El-maktub sani 20 vel 200. 222. mektup Birinci cilt. Birinci cilt sayfa 200. Al Mektubu Sani Vel 20 Vel 200 222. Mektub Muhammed Eşref El Kabili Muhammed Eşref Kabili yazılmıştır. Fi beyanı Hallerin, durumların, sahip olduğumuz işte <gülüyor> işlerin kötülüğü hakkında ve ruyetil kusuri fil amali yaptığımız amellerin e, eksik olduğunu görme hakkında ne kadar ne yapsak da eksikiz, eksikiz, eksikiz, eksikiz. eksikiz. Bunu görme hakkında ve tihamin fil hasenatın yapmış olduğumuz iyi şeylerde ki niyetlerimizi dahi sorgulamak hakkında, itham hakkında yani ben bu işi yaptım ama yani niyetim olmadı, olmadı, ben bunu halis bir niyetle yapamadım, yapamadım, yapamadım, yapamadım diye bu işler hakkında niyetinden dolayı olmaktan olmakta ma يُنَاسِبُهُ Buna muvafık olan bir takım sözler hakkında olacaktır. Oh <coughs> Allahümme ey Allah Allahım وَفِقْنَا لِمَرْدَاتِكَ Bizi razı olduğun işleri yapmaya muvfak eyle وَثَبْتْنَا عَلَى تَعَاتِكَ Ve sana ibadet ve itaat üzere bizleri sabit kadem eyle. Bir hürmeti Seyyid-i aleyhi ve aleyhi salatu ve selam kendisine ve ehlibeytine beytine salatu selam olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi enbiyanın efendisi ve piri olan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine sen bizi sevdi sevdiğin işlerde muvaffak kıl itaatında daim eyle Kale vahidun minel kübarayin büyük zatlardan büyük zatlardan birisi demiştir ki Mamı Rabbani burada müpem konuşuyor İmam-ı Kuşiri Risalesi diyor ki bu zat Ebu Ali Dekkak'tır, İmam-ı Kuşeyri'nin şeyhidir. Kale Ebu kübarai, büyüklerden biri zat olan Ebu Ali Dekkak diyor ki, ''İnnel müride mürit es-sadika, sadık mürit, hakiki mürit, <gülüyor> Allah Celle Celaluhu'ya e kavuşma sevdasıyla Mevla'ya doğru seyri sülük yapan mürit var ya, kimdir bilir misiniz?'' Men la yiktbo alehi kâtabü şeyen mudda 20 sene sol taraftaki melek sol taraftaki melek sol taraftaki melek 20 sene yatacak bir günah bulamıyor. Bu mürit ancak sadık mürittir İnne al mürid sadık mürit samimi mürit tarikat yolunda para eden mürit affedersiniz. Men la yiktbo aleyhi bu şimalihi sol tarafındaki melek şeygen yani hiçbir şey yazamıyor muddete eşirine sene 20 sene yazacak bir günah bulamıyor Mevlana şibli buyurur ki Kainatı hatırlamanın benimle ne alakası var diyor. Kainatın diyor, dünya bu mafihanın diyor, benimle ne alakası var diyor. Kevnin benimle ne alakası var diyor. Mükevvinle meşgul olan bir zatın diyor, kainatla diyor ne alakası vardır. Kalp eğer mükevvinle, Mevla ile meşgul olursa kainatın diyor orada ne işi var diyor. Benim kalbim diyor, mükevvinle meşgul diyor. Kainatla benim ne alıp veremediğim var ki, Seyli Tösteri buyuruyor ki, bir insan bir nefesinden öbür nefesine, bir nefesinden öbür nefesine eğer Mevla zikretmeden geçerse bu insan ömrünü zayi etmiştir. Bu ömür çöpe gitmiştir buyuruyorlar. Ne almeridası adak Allah yektibu onun yekatibi Şimaliye, şeyen muddet 20 sene. Ve bu alfakirü Mamlu, bit bütün kusurlarla yani dop dolu olan bu fakir var ya, bu derviş var ya, kusurdan başka bir şeyim yok diyor. Peki bu kusurlarla mesi dop dolu olan diyor bu derviş var ya, yecidu nefsahu biz zevk ve vicdanin, manevi gözle baktığım zaman, manevi zevkle baktığım zaman kendim var ya nasıl? buluyorum biliyor musunuz diyor bir hayise öyle buluyorum ki la yedri bu derviş bulamıyor enne katiben yeminihi vejda lehu haseneten yudricu fi sahifeti a'mali muzi'l sanah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 Bilaysullah yedri ben diyor kendim öyle buluyorum ki diyor evet sağ taraftaki melek la yedri amali benim sağ taraftaki melek diyor 20 sene geçiyor diyor oraya yazacak diyor bir şey diyor bulmakta diyor ya bulabiliyor mu bulamıyor bunu dahi bilmiyorum ben diyor. Cenab-ı Hak yardım etsin. İşimiz zor. Zor, zor. <gülüyor> Allah Celle Celaluhu biliyor ya, ben gizlemiyorum alemi diyor. Mevla da biliyor ki ennehu şen. Ennehu bu derviş var ya. La Bak ben böyle alttan alttan gidiyorum diyor. Kendimi attım yerlere diyor. Ayaklarımın üzerine yürüyemiyorum şu an diyor. Böyle yerden sürüne sürüne gidiyorum. Bu lafları söylerken de yatmacıktan, yalancıktan, yağcılıktan söylemiyorum diyor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 Allahü Subhanahu ve Anhulaa yekul var ya fakir diyorumane manevi zökye, Manevi ufkumla şunu buluyorum, eydan biraz önce temas ettiğim gibi anne küf var Avrupalı diyor kafirler var ya Avrupalı gavurlar var ya onlar f daluminu bir maratibe benden birkaç basamak daha yukarıda onlar diyor onlar benden daha e, üstün diyor kendi nefsinde insan kendisini böyle bul, bulmalı tabii ki yani insan kafire karşı onurlu ve dişli olması lazım ama nefsi emmare var ya nefsi emmare var ya nefsi amare var ya adinin adisi şerefsizin şerefsiziz o babta insan kendi nefsini takbih ederken götülerken kendisini Avrupalı gavurdan daha daha daha şey yapması lazım kağıt bana verilecek 34 D J S 56 kartal marka araba yolu tıkatmış ben diyor ki selimim ile diyor bakıyorum ki ben ben var ya Avru Avrupalı kafir benden daha üstün bir birkaç basamak. İmam Rabbani Kudisi sırruhu Farsça mektubunda buyurur ki Marifeti Huda icelle ve ala baran kes har meski kudra es kâfir frank behtar daned ve keyfe es ekabridin Marifeti Huda icelle ve ala mevlayı tanımak baran kes o insan ''Sana haram ki, haramdır ki hodra kendisini es kafiri filenk biter danet. Kendisini Avrupalı gavurdan ve kafirden üstün e gören bir insanın Cenab-ı Celle Celal'ü tanıması haramdır diyor. ''Ve keyfi eze din ya bu insan kalkar da Mevla'nın dostluğuna karşı peki büyüklük yaparsa, peki onu aşağı görür kendisini havalı görürse ya bunun hali ne olacak?'' buyuruyor.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 insü ile anlınıyeti bana bunun sebebi sorulacak olursa yani sen niye kendini peki bir Avrupalı kafirden aşağı görüyorsun onu birkaç basamak yukarıda görüyorsun peki la ya'cizu anil cevabin ben cevap vermekten aciz değilim ben bunu ispatlarım yani insan nefsi insan nefsi adidir insan nefsi şerefsizdir Sultan bunu anlatmaya çalışıyor. Yani gene üzerine basa basa söylüyoruz. Gidip de hoş kafirin önünde eğil demiyor sana. Ama kendi nefis muhasebeni yaparken insan kendisini Avrupalı bir kafirden bile daha adi görmesi gerekir diyor. Nefsi emmare bu kadar zalimdir. Mevlana buyuruyor ki benim herkesin bir nefsi emmaresi vardır. Benim nefsim ise emmarenin emmaresi buyuruyor. Ehlullah böyle konuşuyor. Benim havamdan geçiliyor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 hem şu bu mesaire, vesaire, vesaire. ha diyorum şimdi saatlerdeki melek edecek o yahu diyor bir bakıyorum diyor, ana ana yaptıkları mı diyor sol taraftaki melek yazmaya daha çok layık görülüyor İmam-ı Şar'anirrahim Teala tembihul muhterrinde diyor ki şevanetül abide diye bir hatun var idi bir hatun idi seccide çok ağlardı diyor Gözleri ceyhün olurdu diyor. Denildik kendisine ya bu kadar kendine kıyma niye alıyorsun sen? Niye bu kadar yani canına efendim kastediyorsun? Sevin sana ümit var olsana buyurdu ki o hanımefendi ben dedi Rabbim için ben yaptım günahlardan dolayı ibadatutta atımdaki taksirattan dolayı gözümden yaş yerine kan çıkarmak istiyorum. Sen ise efendim ona sonra bana teselli veriyorsun diyor. Benim burada kan çıkarmam lazım gözümdeyken ben. Yaş çıkartıyorum. Ya Rabbi kanak nasıl lazım gözümden diyor. Yaş çıktığı için estağfurullah Allah'ım diyor. Yahu Sultan Selim'in gözleri kıpkırmızıydı. Bu devletin padişahiydi. Üç kıta ondan soruluyordu. Gözleri kıpkırmızı. Niye? Uyuduğu varit değil ki. Gecele iki saat, üç saat. Bu adam neyle meşguldü peki? Tazarrule niyazla meşguldü. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle meşguldü.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 yeleğin kıvrımları çivileri vücuduma batsın da kafamı kaldırayım peki Rabbimizi zikredeyim Muhammed Mustafa ile meşgul olayım diye Ve vefatında dedi ki şeyhim cenazemi yıkasın dedi az Mahmut Huday üstünde elbise çıkartırken en altta o yeleği görünce buyurdu ki Ahmet Ahmet dedi sen az Mahmut Huday çoktan geçtin gittin dedi sen onun torunusun tamam mı de çek ama وَجِدَ ف۪يهِ مِنَ الْحَسَنَاتِ Peki e, bu derviş diyor ne iyilik buluyorsa yara görüyor ki ennek kâtibe şimalihi Peki sol taraftaki melek bir kitabetihi. Onu yazmaya daha çok layık ve yara. Yine bu derviş görüyor ki ennek kâtibe şimalihi Bu sol taraftaki melek var ya meşgulun ebeda Habire yazıyor diyor. Habire yazıyor. Habire yazıyor. Kalem durmuyor diyor. Ve kitabı yeminihi sağ taraftaki melek ise muhatalım ve farhun sarmada sağ taraftaki melek bekliyor ki bir şey yapsın da iyi bir şey ben yazayım onu o eli ayak bağlı gibi öyle duruyor sol taraf habire yazıyor habire yazıyor. Ve alam yine bu derviş mi? biliyor ki en-nasayifetü yemihi sağ tarataki dosya sağ taraftaki defter haliyetun efendim bomboş tam takır ve sayifetü şimali hi, sol defter mamluetun dolduğu azına kadar la raca allahu rahmeti Allah'ın rahmetinden başka yani umudum kalmadı diyor amellerim diyor darmadan oldu gitti diyor sağ taraf durdu sol taraf çalışıyor arabanın pistonları durdu وَلَا مُمِدَّ لَهُ سِوَ الْمَغْفِرَتِ Cenab-ı başka bana imdatçı yoktur diyor. Rabiatul Adeviye, hanım efendi aslında Ferdutun Attar Kutliye Sürr'ün beyanına göre bir kadın fenafillah <gülüyor> bekabillah ile müşerref olduğu zaman kadınlık biter diyor. O makama gelen bir insanda erlik ve kadınlık artık bitmiştir. Rabiatul Adeviye, hanım efendi bir denmez diyor. O Eroğlu Er'dir diyor. Buyuruyor ki o e, hatun.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 Mevlasya sistem değil bu, makam.